Fal bakılan kafede çalışmak caiz mi? Evet, tabii fal bakmak haram. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bukhari müslimde geçen bir hadisi var, buyuruyor ki Peygamberimiz, من اتكاهنا فصدقه فقط bima بمعنزل ala Muhammed. Bir insan bir kahine gitse, kahin gelecekle ilgili haber veren kimse demek. Bu fal bakma şeklinde olabilir, yıldızname bakma şeklinde olabilir, <gülüyor> başka şekilde bir şey olabilir. Yani gaybi bildiğini iddia eden bir kimsenin yanına gidip, eğer onun dediklerini de tasdik eder, doğrularsa, onun söylediklerine inanırsa, onun bu inancı Hazreti Peygamber'e gelen dine aykırıdır. Dolayısıyla buna inanıyorsa, Efendimizin getirdiği prensipleri inkar etmiş sayılır. Dolayısıyla çok büyük bir günahtır. Ancak maalesef görüyoruz böyle, özellikle hanım kardeşlerimiz, bakıyorsunuz bir problem çıktığı zaman ailesinde bir huzursuzluk olunca, hemen aklına kendi, acaba benim bir problemim var mı? Bu huzursuzluğun sebebi ben olabilir miyim? Kendine hiçbir şekilde bir pay içmeden, biçmeden hemen aklına ilk gelen şey acaba büyü mü yapılmış? Birilerine de aracılığıyla bir bakıyorsunuz. Ya yıldızname bakan bir yere gidiyor ve bu insanların zaten söylediklerini hemen hemen hepsi yalan. Doğru söylediklerini zannettiğimiz şeyler de zaten kullanılan yuvarlak ifadeler bir şekilde Onlarla doğru olabiliyor. kendimize yakıştırıyoruz. Yani gidenler, Aynı yapanlar kendilerine yakıştırıyorlar. Çok doğru. Değil mi? Ve bakıyorsunuz bu insanlar öyle şeyler söylüyorlar ki mesela bir hanıma kocasının başka bayanlarla ilişkisi olduğunu söyleyebiliyor. Verdiği zararı görüyor musunuz? Ve bu kadın ona inanıyor. İnandıktan sonra evine geliyor. Kocasına o fiil yapmış muamelesi yaparak ailesinin huzur, huzur kalmıyor o ailede. Dolayısıyla yani bir Müslümanın böyle bir şey yapması, İslam'ın, imanın Temel akidesiyle, inanç prensipleriyle birbirine uymuyor. Peki, Muhtarım bu hocam kardeşimiz... muhabbet olsun diye de evet. bakılabilir mi? Yani bakıla bile maruz görülmez değil mi? Kesinlikle. Yani evet. bu gibi şeyler. Bizim orada bir ıskaladığımız evet. bir şey var. Özellikle evet. hanım kardeşlerimiz evlerde işte günlerden sonra, oturmadan sonra böyle keyfe kadar. Ya inanmıyoruz da bakıyoruz diyorlar. Bu evet. bile tehlikeli değil mi? Kesinlikle. Hani falan inanma, falsız kalma. Yani bu çok yanlış bir söz. Bir Müslümana kesinlikle yakışmaz. Peki böyle bir yerde çalışılabilir mi? Eğer kendisinin çalıştığı departman, bölüm, yaptığı iş İslam'ın haram saydığı bir iş değilse helal bir iş yapıyor. Mesela diyelim ki temizlik tarafında çalışıyor, çay ikram ediyor. İmkan varsa eğer başka bir iş bulabiliyorsa orada yine çalışmasın. Ancak başka bir iş bulamıyorsa yaptığı iş, bölüm helalsa o zaman yeni bir iş buluncaya kadar orada çalışmaya devam etsin ama yeni bir iş bulunca orada çalışmasın. Biraz önce de ifade ettik. Yani şahsiyet Müslüman, meselesi. Müslüman yanlışa hizmet etmemeli. Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hak diyor ki: "Ve la terkenu ilallezine zalemu" fetemesekum Sakın ola zalimlere meyletmeyin diyor. Kullanılan ifade terkenu. Yani kalben bile meyletmeyin. Bakın fiilen ya. değil, paranızla değil, kalbinizle bile meyletmeyin. Onlara taraf olmayın. Müslüman zalime, zulme taraf olur mu? Zulüm nedir? Eşyayı olduğu yerden başka bir yere koymaktır. Hakkını vermemektir. Dolayısıyla bunlar da zulümdür. Bir Müslümanın hiçbir şekilde zulme destek olmaması gerekir. Evet teşekkür ederiz. Evet.